Türkçe Peri Masalları Elmaslar ve kurbağalar Evvel zaman içinde eşiyle yaşayan bir balıkçı vardı. Çiftin, Lina adında küçük bir kızları vardı. Balıkçı her gün nehir kenarına gider, ancak ailesine yetecek kadar balıkla dönerdi. Güzel bir günde, tam ağlarını hazırlarken, yan tarafına bakınca devasa bir yaprağın üstünde, Nehirde yüzen bir bebek olduğunu gördü. Aman tanrım, bebeğin nehirde, yani burada ne işi var? Onu hemen çıkarmalıyım, yoksa boğulabilir. Balıkçı bebeği sudan çıkardı ve evine eşine götürdü. Hayatım, bu bebek suda yaprağın üstünde gidiyordu. Onu kurtardım ve eve getirdim. Zaten bir kızımız var. Onu nasıl büyütebiliriz düşündün mü? Küçük kızın adını Fiona koydular. Çiftçi onu kendi kızı kadar seviyordu. Yıllar geçti ve Lina ile Fiona iki güzel genç kız oldu. Lina büyüdükçe annesi gibi olmuştu. Fiona ise kibar ve sevecendi. Aynı babası gibi. Balıkçı çok hastalandı ve kısa sürede öldü. Fiona ona çok üzülmüştü. Bize şanssızlık getirdin. Sen... Uğur, Annesinin Fiona'ya duyduğu nefret gittikçe arttı. Fiona'ya hizmetçi gibi davranmaya başladı ve onu aileden dışladı. Onu devamlı çalıştırıyor, yemeklerini mutfakta tek başına yemeye zorluyordu. Günlük işler dışında Fiona'nın günde iki kez su getirmeye gitmesi gerekiyordu. Evlerine iki kilometreden uzak bir çeşmeden bir sürahi dolusu su getiriyordu. Bir gün çeşmeye gitti ve ağlamaya başladı. O sırada yoksul bir kadın ona yaklaştı ve şöyle dedi. Ooo oh, güzel kızım, suyundan biraz içebilir miyim? Gerçekten çok susadım. Tabii, elbette içebilirsiniz. Fiona gözyaşlarını sildi, yoksul kadına su doldurdu ve kolayca içebilsin diye sürahiyi tuttu ve su döktü. Kadın suyu içtikten sonra şöyle dedi. Çok iyi kalpli ve naziksin. Sana bir hediye vermeliyim. Ne zaman kalbine dokunan bir şey olsa ve gözyaşları olarak dökülse gözyaşların elmas ve incilere dönüşecek. Yoksul kadın aslında bir periydi. Ellerini birbirine kenetleyince hemen periye dönüştü. Fiona'nın dili tutulmuştu. Fiona şaşkınlık içindeydi. Yere inince peri gülümsedi ve ortadan kayboldu. Fiona eve döndüğünde annesinin küplere bindiğini gördü. Senin çeşmeden geri gelmen nasıl bu kadar uzun sürer? Kız kardeşinle benim susadığımızı bilmiyor musun? Hemen çabuk mutfağa git! Özür dilerim anne. Fiona mutfağa girer girmez sürahiyi yere bıraktı ve ağlamaya başladı. Peri'nin ona söz verdiği gibi gözyaşları yanaklarından süzülürken parıl parıl parlayan elmaslara ve incilere dönüştü. Annesi mutfağa girince Fiona'nın gözyaşlarının elmas ve incilere dönüştüğünü gördü. Gördüğüm şey nedir? Yanaklarından inci ve elmaslar mı dökülüyor? Bu nasıl olur? Fiona çeşmeye gittiğinde neler olduğunu annesine açıkladı. Annesi hayrete kapılmıştı. Lina. Şimdi hemen çeşmeye gideceksin. Aynı yeteneğe sahip olmak istemez misin? Sadece gidip çeşmeden su doldurman gerekiyor. Yoksul kadın senden su istediğinde ona kibar bir şekilde su ver. Böylece sen de istediğin kadar inci ve elmasa kavuşacaksın. Nasıl istersen anne. Tamam, hadi git o zaman. Lina yanına evdeki en iyi gümüş sürahiyi aldı ve çeşmeye doğru yola koyuldu. Çeşmeden su alırken çok şatafatlı giyinmiş bir kadının ormandan çıktığını gördü. Kadın ona yaklaştı ve ondan su istedi. Ooo oh, güzel kızım, sürahinden biraz su içebilir miyim? Buraya sana su ikram etmeye mi geldiğimi sandın? Sanırım bu gümüş sürahiyi siz hanımefendi için getirdiğimi düşündünüz, öyle mi? İncelikten hiç nasibini almamışsın. Bu kadar kötü ve düşmanca davrandığım için bundan sonra ne zaman konuşmak istesen kurbağa gibi vıraklayacaksın. Onu durdurmak için hamle yapan Lina vırakladı. Çok geç olduğunu anlayan Lina ağlamaya başladı. Ağladıkça sadece bıraklama sesleri yükseldi. Kızım! çıkardığım bu sesten nedir? Lina konuşmaya çalıştı ama sadece bıraklıyordu. Kızım lanetlenmiş. Kızım lanetlenmiş. O oh, tanrım! Bütün bunlara neden olan sensin. Zamanı gelince bunun bedelini mutlaka ödeyeceksin. Şimdi git ve odun getir. Lina'nın karnı çok aç. Fiona çok incinmişti. Dışarı koşarken gözlerinden elmas ve inciler döküldü. Ertesi sabah Fiona, ahırın yanında yalnızken şarkı söylemeye başladı. Güzel bir gün olacak, umarım çok güzel bir gün. Kederlerimi al, acılarımı al dileğimi yerine getir. Tam o sırada yoldan bir prens geçiyordu. Onu uzaktan gördü, net olarak nasıl biri olduğunu anlayamadı. Prens gülümsedi, güzel sesinden büyülenmişti. Fiona eve döndü. Prensin onu gördüğünden habersizdi. Prens yüzünü görmeliyim diye düşündü. Muhafızlarına beklemelerini emretti ve Fiona'yı görmek için evine gitti. Merhaba beyefendi. Ne sebeple buradasınız acaba? Ahırın yanında bir kız gördüm. Sesi çok güzeldi. Meleklerin sesi gibi. Ona aşık oldum. O kimdir acaba? O benim kızım gidip hemen çağırayım. Lina, hemen kız kardeşinin giysilerini giy ve dışarı çık. Bir prens seni görmeye gelmiş. Ah, ne kadar güzel sesiniz var. Yüreğimde yangın çıkardınız. Eşim olmanızı çok ama çok isterim. Eğer bir kez daha şarkı söyleyebilirseniz, o güzel sesi anneme dinletmek üzere bu deniz kabuğunda saklayacağım. Böylece evlenmemize izin verecektir. Heyecan içindeki Lina şarkı söylemeye çalıştı ama bırakladı. Şaka mı bu şimdi? Benimle alay mı ediyorsun? Muhafızlar hemen bu kadını alın ve götürün buradan. Ah Prince, Lütfen kız kardeşimi bağışlayın. Lanetlendi. Ne zaman konuşmaya çalışsa kurbağa gibi bırakılıyor. Arın yanında şarkı söyleyen de bendim. Prens, Fiona'yı görünce büyülendi. Ama yine kandırılmadığından emin olmak istiyordu. Lütfen benim için şarkı söyler misiniz? Ah Prens, kız kardeşimi affedin. Çünkü o lanetlendi. Şarkı söyleyen bendim. Kardeşimin derdi çok. Derdine dert katmayın. Yalvarıyorum. Prens sesinden çok etkilenmişti. Sesin senin kadar güzel... Güzel bir yüreğin olduğunu da gösteriyor. Prensesim olmanı çok isterim. Beni affedin prensim. Sizi geri çevirmeliyim çünkü bir prensle evlenmek kız kardeşimin hayali. Ne? Yalancı bir kurbağa ile evlene mi? Fiona diz çöktü ve gökyüzüne baktı. Ah sihirli peri. Lütfen gel bana yardım et. Yeteneği kız kardeşime ver. ''Onun lanetini taşımaya hazırım. Böylece hayali gerçek olur ve bir prensle evlenebilir.'' Kız kardeşinin onun için dua ettiğini görünce Lina koştu ve ağlayarak Fiona'ya sarıldı. Tam o sırada Peri önlerinde belirdi. ''Gördüğüm kadarıyla dersini almışsın. Ben de şimdi lanetini kaldıracağım. Artık ne zaman konuşsan.'' Çok güzel bir ses çıkaracaksın. Peri değneğini salladı. Lina ve kız kardeşinin her yanını büyük hapladı. Sana çok teşekkür ederim. Bana verdiğin bu hediye için sana çok minnettarım. Peri gülümsedi, sihirli değneğini salladı ve ortadan kayboldu. Seninle evlenmek istiyorum Fiona. Çünkü sevgi dolu, bağışlayıcı yüreğine aşık oldum. Kız kardeşinle de küçük kardeşim... Memnuniyetle evlenecektir ve inanıyorum ki onu çok mutlu eder. Prensin önerisi Fiona'nın ayaklarını yerden kesti. Hemen evlenmeye karar verdiler. Büyük bir düğünle iki kız kardeş de evlendi. Krallıktaki herkes düğüne davetliydi. Ancak anneleri davetli değildi. Aradan bir yıl geçti. Krallık güzel küçük prensesin doğumunu kutladı. Fiona, bebek prensesi kucağına aldı. Küçük prenses ilk kez ağladı ve yanağından düşen küçük gözyaşı damlası parıldayan bir elmasa dönüştü. İyilik bir kez daha kazandı.